5. Bölüm 2. Kısım Hıyuktaki daracık tünelden dışarıya adımımı attığım anda gözlerim ışıktan kamaştı. Elimle gözlerimi kapatıp parmaklarımın arasından baktığım dünyayı tanımakta güçlük çekiyordum. Bataklık, patika ve her şey eskisi gibi yerli yerindeydi ama hepsini adaya geldiğimden beri ilk kez pırıl pırıl güneş ışığı altında görüyordum. Gökyüzü masmaviydi ve adanın bu kısmına damgasını vuran sisten eser yoktu. Ayrıca hava sıcaktı. Yazın başlangıcındaki serin günlerden çok kavurucu sıcakların bastırdığı yaz ortasını hatırlatıyordu. Tanrım, hava burada çok çabuk değişiyor diye düşündüm. Patikadan geri dönerken ayaklarım adeta yerinden kalkmıyordu. Buraya gelirken çoraplarımın içine vıcık vıcık dolan bataklık çamurunu düşünmek tüylerimi irpertiyordu. Bu düşünceyi aklımdan silmeye çalışarak kasabanın yolunu tuttum. Ne tuhaftır ki Patikada sanki birkaç dakika içinde kurumuş gibi çamurdan eser kalmamıştı. Bu sefer greyfurt büyüklüğünde hayvan pislikleri yolu adeta halı gibi kaplamıştı. Düz bir hatta yürümek mümkün değildi. Bunları daha önce nasıl fark etmemiştim? Sabah boyunca psikozdan kaynaklanan bir bulanıklık içinde miydim? Yoksa şimdi mi öyleydim? Sırtı aşıp kasabaya yaklaşana kadar başımı pisliklerden oluşan dama tahtasından alıp ileriye bakamamıştım. Kasabaya yaklaşınca onca pisliğin nereden geldiğini anladım. Bu sabah bir traktör ordusu limanla kasaba arasındaki çakılla kaplı yollarda balık ve turba kalıplarıyla dolu yük arabalarıyla mekik dokurken şimdi o arabaları atlar ve katırlar çekiyordu. Küküreyen motorların yerine hayvanların toynaklarından çıkan tıkırtılar almıştı. Artık dizel jeneratörlerin bitmek bilmeyen uğultusa duyulmuyordu. Yoksa buradan uzaklaştığım birkaç saat içinde Adının yakıtı stokları tükenmiş miydi? Ya kasaba halkı, onca büyük baş hayvanı nerede saklamıştı? Hem neden herkes bana bakıyordu? Yanından geçtiğim her kişi, gözlerini şaşkınlıkla açarak beni süzüyor, yaptıkları işleri bırakıp merakla beni seyrediyordu. Kendimi çıldırmış hissettiğim gibi, herhalde görünüşüm de öyle diye düşündüm. Başımı eğip kendime bakınca, benimden aşağısının çamurla, üstününse alç tozuyla kaplı olduğunu fark ettim. Başımı eğip hızla papa doğru yürümeye başladım. Hiç olmazsa babam öğle yemeğini yemek için dönene kadar oranın karanlık ortamında beklerdim. O gelir gelmez en kısa zamanda eve dönmek istediğimi söylemeye karar verdim. Tereddüt ettiği takdirde halüsinasyon gördüğümü kabul ediyorum diyecektim. Böylece ilk feribotta yer almamız kesinleşecekti. Delikte her zamanki ayyaş adamlar topluluğu kocaman köpüklü bardakların üstüne eğilmiş vaziyette oturuyordu. Evimden uzakta Evim haline gelen bu mekanda yıpranmış masalar ve kirli soluk dekor yerli yerine duruyordu. Ne var ki merdivene doğru yöneldiğim sırada tanımadığım bir ses, ''Sen nereye gittiğini sanıyorsun?'' diye kükredi. Bir ayağımı ilk basamağa atmış vaziyette, başımı geriye doğru çevirince, barmenin beni yukarıdan aşağı süzdüğünü gördüm. Ancak bu adam kev değil, tanımadığım, çatık kaşlı ve sivri kafalı biriydi. Üstünde barmen önlüğü vardı. İki kaşı birleşmiş ve ince bir bıyığı olduğu için yüzü çizgili gibi görünüyordu. Aklından yukarıya çıkıp bavulumu toplayacağım ve buna rağmen babam beni eve götürmezse nöbet geçiriyormuş numarası yapacağım demek geçti. Fakat odama çıkıyorum demekle yetindim. Üstelik bunu bir gerçeği açıklar gibi değil, soru sorar gibi söylemiştim. Doldurmakta olduğu bardağı bırakıp, öyle mi dedi. Sen buraya otel mi sandın? Müdavimler oturdukları taburelerde bana bakmak için dönünce tahta gıcırtıları duyuldu. Hepsinin yüzünü çabucak inceledim. Hiçbiri bana tanıdık gelmemişti. Anlaşılan psikoza girdim. Demek psikoz nöbeti böyle oluyor diye düşündüm. Lakin bir şey hissetmiyordum. Ne kafamda şimşekler çakıyor ne de avuçlarım terliyordu. Sanki ben değil dünya çıldırmış gibiydi. Barben'e muhakkak bir yanlışlık olduğunu söyledim. Babamla birlikte üst katta oda tuttuk dedim. Bakın bu benim anahtarım diyerek cebimdeki anahtarı kanıt olarak çıkardım. Adam bir bakayım şuna diyerek tezgahın üstüne eğilip elimdeki anahtarı hızla aldı. Bir kuyumcu gibi loş aşağı tutup inceledi. Bu bizim anahtarımız değil diye kükürerek cebine attı. Şimdi söyle bakalım yukarıda gerçekten ne yapmak istiyorsun ama bu kez yalan söyleme. Yüzümün kızardığını hissettim. Daha önce bana akrabam olmayan bir yetişkin tarafından yalancı denmemişti. Söyledim ya, yukarıdaki odaları biz tuttuk. Bana inanmıyorsanız Kev'e sorun. Sakin bir ses tonuyla, Kev diye birini tanımıyorum. Üstelik masallara karnım tok dedi. Burada kiralık oda falan yok. Ayrıca üst katta sadece ben yaşıyorum. Birisinin bir KK patlatması, şaka olduğunu söylemesi umuduyla etrafa bakındım. Ne var ki adamların yüzü taş gibi ifadesizdi. Koca sakalını sıvazlayan bir adam, Amerikalı ol diye teşhis koydu. Belki ordudandır. Saçmalama diye kükredi bir başkası. Şuna baksana, ceninden farksız. Sakallı adam, yağmurluğunu görmüyor musun diyerek uzanıp montumun kolunu kurcaladı. Bunu 40 yıl arasan bir mağazada bulamazsın. Ordu malı olması lazım. Bakın, ben ordu üyesi değilim ve sizi işletmeye niyetim yok. Yemin ederim sadece babamı bulmak, bavulumu toplamak ve Amerikalıymış külahımı anlatın diye böğürdü şişko bir adam. Kocaman göbeğiyle oturduğu tabireden kalkarak yavaşça yavaş ve yavaş geri geri giderek yaklaşmakta olduğum kapının önünde durdu. Aksanı bana bozuk geldi. Bahse girerim Alman casusu bu. Cılız bir sesle, ben casus değilim, sadece kayboldum diye bildim. Kahkaha atarak ne söylediğini duydum dedi. Diyorum ki gerçeği eski usule başvurarak öğrenelim. Bir halatla. Sarhoşlar bağırarak bu öneriyi onayladı. Ciddi mi olduklarını yoksa dalga mı geçtiklerini bilemiyordum. Fakat orada daha fazla oyalanıp bunu öğrenmeye niyetim yoktu. Karmaşa içindeki beynimde bozulmamış bir üçkü de bana kaç diye buyurdu. Bir oda dolusu sarhoş beni linçle tehdit etmeseydi neler olup bittiğini anlamak daha kolay olurdu. Tabii kaçarak onların gözünde suçlu olduğumu kanıtlıyordum ama umurumda değildi. Şişko odamın arkasına geçmeye çalıştım. Beni yakalamaya çalışsa da ağır ve sarhoş bir insan hızlı ve korkudan ölü kopan biriyle asla baş edemezdi. Sola gider gibi yapıp hemen sağa kaçtım. Şişko öfkeyle hırlarken... Diğerleri üstüme atılmak için mıhlandıkları taburelerden kalktılar. Neyse ki parmaklarının arasından sıyrılıp kapıyı açtım ve kendimi dışarıya attım. Sokağa fırlamış hızla koşuyordum. Her adımımda çakıllar havada savruluyordu. Arkamdan gelen öfkeli sesler giderek azalmaya başladı. Kendimi gözden kaybettirmek için gördüğüm ilk köşeden hızla döndüm. Çamurlu bir bahçeye dalmıştım. Cıyaklayan tavuklar önümden kaçıştılar. Ardından açık bir alana çıktım. Burada eski bir kuyudan su çekmek için sıralanmış kadınlar yanlarından koşarak geçerken başlarını çevirip bana baktılar. Aklıma üzerinde kafa yoracak kadar vaktimin olmadığı bir düşünce gelmişti. Hey! Bekleyen kadın nereye gitti? Fakat o sırada alçak bir duvara gelince dikkatimi onun üstünden atlamaya verdim. Ellerini duvara koy, bacaklarını kaldır, üstünden atla. Duvarın öbür tarafında işlek bir yola inmiştim. Neredeyse hızla geçen bir at arabasına çarpacaktım. Atın böyürü göğsünü sıyrarak geçince sürücü, annem hakkında bir takım uygunsuz sözler haykırdı Ayaklarımın birkaç saatin önünde atın toynakları ile arabanın tekerlek izi çıkmıştı. Neler olup bittiği hakkında en ufak fikrim yoktu. Anladığım iki husus vardı. Büyük ihtimalle aklımı kaçırmak üzereydim ve gerçekten öyle olup olmadığımı anlayana kadar insanlardan uzak durmak zorundaydım. Bu amaçla iki sıra haline dizilmiş evlerin arasından geçen bir sokağa daldım. Görünüşe bakılırsa, burada saklanacak pek çok yer bulabilir ve ardından kasabanın dışına yol alabilirdim. Üstü başı çamur içinde, fakat koşmayan bir Amerikalı çocuğun daha az dikkat çekeceğini umarak hızlı yürümeye başladım. Normal görünme çaban, en küçük bir gürültü veya harekette Havayı sıçramam yüzünden sekteye uğuruyordu. Çamaşıraşan bir kadının yanından geçerken başımla selam verip el salladım. Ne var ki herkes gibi bu kadın da gözlerini bana dikmişti. Daha hızlı yürümeye başladım. Ardımdan tuhaf bir ses duyunca hemen oracıkta bahçe içindeki tuvalete daldım. Yarı aralık duran kapının ardına dikilmiş beklerken bir yandan da duvardaki yazıları okuyordum. Duliye oğlan seven bir götçüdür. Ne? Şeker yok mu? Sonunda bir köpek sinsice yanıma sokuldu. Arkasından kesik kesik havlayan bir sürü yavru geliyordu. Nefesimi verip biraz rahatladım. Sinirlerim biraz yatışınca tekrar yola çıktım. Derken biri beni saçımın arkasından yakaladı. Daha bağırmaya fırsat bulamadan arkadan fırlayan bir el gırtlağımı sivri bir cisimle bastırdı. Bağırırsam gırtlağını keserim diye bir ses duydum. Saldırgan bıçağı boynumdan çekmeden beni tuvaletin duvarına yaslayıp karşıma dikildi. Onun paptaki adamlardan biri değil peşine düştüğüm kız olduğunu görünce hayretler içinde kaldım. Üstünde basit beyaz bir elbise vardı. Çok sert görünen yüzü nefes borumu oyup oymama konusunda ciddi biçimde düşünmesine rağmen çarpıcı bir güzelliğe sahipti. Nesin sen diye tısladı. Ne sorduğundan pek emin olamadığımdan ben, of, Amerikalıyım diye kekeledim. Adım Jacob. Eli titreyerek bıçağı gırtlağıma biraz daha batırdı. Korktuğu belliydi ki bu tehlikeli olduğunun anlamına geliyordu. Evde ne arıyordun? Neden beni peşimden geliyordun? Sadece seninle konuşmak istiyordum. Sakın beni öldürme. Sert bakışlarını yüzüme dikti. Ne konuşacaktım benle? Ev hakkında. Orada yaşayan insanlar hakkında konuşacaktım. Seni buraya kim gönderdi? Dedem. Adı Abraham Portmunt'tu. Ağzı şaşkınlıkla açıldı. Yalan söylüyorsun diye bağırırken gözleri öfkeyle parlıyordu. Kim olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Ben dün doğmadım. Gözlerini aç. Göster gözlerini bana. Tamam. Bak bakalım. Gözlerimi açabildiğim kadar açmıştım. Parmak uçlarını yükselerek gözlerimi inceledi. Ardına ayaklarını tekrar indirip, ''Hayır, gerçek gözlerini gösterdiye bağırdı. Eyv hakkında söylediğin yalan gibi, bu sahte gözler de beni kandıramaz. ''Yalan söylemiyorum. Hem bunlar benim gözlerim.'' Nefes borumu öyle sert bastırmaya başlamıştı ki, nefes almakta güçlük çekiyordum. Bıçağın kör olduğuna şükrediyordum. Yoksa kızın boynumu kesmesi işten değildi. Boğuk bir sesle, ''Bak, her ne düşünüyorsam ben o değilim.'' diye konuştum. Bunu kanıtlayabilirim. Eli biraz gevşemişti. ''Kanıtlı öyleyse, yoksa şu otları senin kanınla sularım.'' ''Burada bir şey var.'' diyerek montumun iç cebine uzandım. Geri sıçrayıp durmam için bağırırken bir yandan da bıçağı havaya kaldırmıştı. Bıçağın ucu havada, gözlerimin arasında sallanıp duruyordu. ''Sadece bir mektup, sakin ol.'' Bıçağı gırtlağımın hizasına indirdi. Bayan Pirigiri'nin gönderdiği mektupla fotoğrafı yavaşça cebimden çıkarıp ona gösterdim. ''Buraya kısmen bu mektup yüzünden geldim. Bunu bana dedem verdi.'' Kuş göndermiş. ''Müdüreye öyle diyorsunuz değil mi?'' Doğru dürüst bakmadan... Bu bir şeyi kanıtlamaz diye bağırdı. Hem hakkımız o kadar çok şeyi nereden biliyorsun sen? Söyledim ya, dedem. Mektubu avucumdan hızla çekti. Artık o saçmalığı duymak istemiyorum. Besbelli damarına basmıştım. Bir süre suskunlaştı. Gözlerini öfkeyle kısmıştı. Onca tehdidi sıraladıktan sonra şimdi işimi en iyi nasıl halledeceğini düşünür gibi bir hali vardı. Ancak henüz kararını veremeden sokağın öbür ucundan bağırtılar yükseldi. Papta oturan adamların ellerinde tahta sopalar ve çiftlik aletleriyle bize doğru koştuğunu gördük. Nedir bu? Ne yaptın sen? Beni öldürmek isteyen tek kişi sen değilsin. Bıçağı gırtlağımdan çekip bu sefer böğrüme dayadı. Ardından yakamdan tuttu. Artık benim tutsağımsın. Ne dersem onu yap. Yoksa pişman olursun. Tartışmaya girmedim. Ağzından sayyalar saçan, eli sopalı sarhoş çetesine kıyasla bu dengesiz kızın elinde talihimin yaver gideceğinden pek emin değildim. Ancak en azından ondan bazı cevaplar alma fırsatım olduğunu düşündüm. Kız beni arkamdan itti ve birlikte koşarak yandaki dar bir sokağa girdik. Bu sokağa yaralamıştık ki birden yana doğru koşup beni de arkasından çekti. Birlikte asılı çarşafların altından geçip Kümes telinden yapılma bir çitin üstünden aşarak küçük bir konağın bahçesine girdik. Kız, buraya gireceğiz diye fısıldadı. Bizi görmediklerinden emin olmak için etrafa bakındıktan sonra beni leş gibi turba domonu kokan daracık bir kulübeye soktu. İçeride bir kanepenin üstüne uyuklayan yaşlı bir köpekten başka kimse yoktu. Köpek de bize bakmak için bir gözünü açıp gördüklerine fazla kafa yormayarak tekrar uykuya daldı. Sokağa bakan pencerenin yanına yaklaşıp duvara yaslanarak dışarı baktık. Orada dışarıyı pür dikkat dinlerken kızın bir eli kolumda bıçağıysa ise böğrüme dayalıydı. Aradan yaklaşık bir dakika geçti. Adamların sesi önce cılızlaştı ardından duyulmaz oldu. Nerede olduklarını söylemek güçtü. Küçük odaya göz gezdirdim. Kane Home için bile aşırı köylü bir havası vardı. Bir köşede el ile örülmüş sepetlerden oluşan bir yığın duruyordu. Dökme demirden yapılmış kocaman bir kuzinin önünde çuval kumaşıyla ile kaplanmış bir sandalye vardı. Karşımızdaki duvarda bir takvim asılıydı. Odanın içi takvimi bulunduğumuz yerden okuyacak kadar aydınlık olmamakla birlikte ona bakınca aklıma tuhaf bir düşünce geldi. Hangi yıldayız? Kız bana susmamı söyledi. Ciddiyim diye fısıldadım. Bir an hayretle bana baktı. Ne dolap çevirdiğini bilmiyorum ama git kendimi bak diyerek beni takvimin olduğu duvara doğru itti. Takvimin üst kısmında siyah beyaz bir tropik manzara fotoğrafı vardı. Kocaman Kaküllü dolgu vücutlu kızlar bir plajda çok eski görünümlü mayolarıyla gülerek poz vermişti. Resmin üst kısmında Eylül 1940 yazıyordu. Ayın ilk iki günün üstü çarpı ile çizilmişti. Birden üstüme uyuşma hissi çöktü. O sabah gördüğüm onca acayip olayı düşündüm. Hava aniden ve garip biçimde değişmişti. Bildiğimi sandığım adayı birden yabancılar istila etmişti. Olaylar yeni olsa da etrafımdaki her şeyin eski bir görünümü vardı. Bunların hepsi ancak duvardaki şu takvimle açıklanabilirdi. 3 Eylül 1940 İyi ama nasıl? Derken aklıma dedemin söylediği son cümlelerden biri geldi. İhtiyar adamın mezarının öbür tarafında. İhtiyar adamın mezarının öbür tarafında. Bu cümle anlamını hiç anlayamadığım türdendi. Bir ara aklıma hayaletleri kastettiği düşüncesi gelmişti. Zira tanıdığı bütün çocuklar ölmüştü. Ve onları bulmak için mezarın öbür tarafına geçmem gerekirdi ama bu cümle çok şiirseldi. Dedemin hayal gücü zayıftı. Mecazlarla veya imalarla uğraşmazdı. Söyledikleri açıklayacak vakti olmadığı için basit talimatlar vermekten ibaretti. İhtiyar adamın bataklık çocuğuna ada halkının verdiği isim olduğunu anlamıştım. Onun mezarı oha yüktü. İşte bu sabah oraya girmiş ve çıktığımda başka bir zamana gelmiştim. 3 Eylül 1940. Bütün bunları anladığım anda o da sanki baş aşağı döndü ve dizlerim sanki bedenimin altından çekildi. Bir anda her şey yumuşak bir karanlığa gömüldü. Kendime geldiğimde ellerimin kuzineye bağlı olduğunu fark ettim. Kız sinirli bir tavırla volta atıyordu. Ve görünüşe bakılırsa kendi kendine hararetli bir şekilde konuşuyordu. Önümden geçerken gözlerimi kapalı tutarak söylediklerini dinledim. O bir yaratık olmalı diyordu. Yoksa neden bir hırsız gibi eski evin etrafına gezinsin? Başka biri, en ufak bir fikrim yok dedi. Fakat anlaşılan onun da yok. Demek kız kendi kendine konuşmuyordu. Ne var ki, bulunduğum yerden konuşan delikanlıyı göremiyordum. Bir döngüde olduğunu bile anlamadı mı dedin? Git kendin gördüyen kız, eliyle beni gösterdi. Eybin bir akrabasının bu kadar salak olabileceğini düşünebiliyor musun? Sen bir yaratığı düşünebiliyor musun diye karşılık verdi delikanlı. Başımı hafifçe yana çevirip odaya göz gözdirdiğim halde onu yine de görememiştim. Öyle numara yapan bir yaratıp düşünebilirim diye cevap verdi kız. Uyanan köpek yanıma gelerek yüzümü yalamaya başladı. Gözlerimi sımsıkı kapatıp aldırmamaya çalışsam da köpeğin vıcık vıcık diliyle yaptığı banyo dayanılacak gibi değildi. Sonunda doğrularak oturup kendimi kurtarmak zorunda kalmıştım. Vay! Bak kim kalkmış dedi kız. Beni alaycı bir hareketle alkışladı. Tıpkı daha önceki performansın gibiydi. Özellikle bayılma kısmı hoşuma gitti. Kendini cinayet ve yamyamlı adamayı seçtiğin zaman eminim ki tiyatro dünyası iyi bir aktörden yoksun kaldı. İtiraz etmek üzere ağzımı açtım. Ancak bana doğru yaklaşan bir fincanı görünce vazgeçtim. Delikanlı biraz su içti dedi. Seni müdüreye götürmeden ölmene izin vermeyiz değil mi? Sesi boşluktan geliyor gibiydi. Fincanı tutmak için uzandığım anda serçe parmağım görünmeyen bir ele değince az kalsın düşürecektim. Sakarmış dedi delikanlı. Ahmakça bir ifadeyle sen görünmezsin dedim. Öyleyim. Millard Loggins hizmetinizde. Ona adını söylemesene diye bağırdı kız. Ve bu da Emma. Biraz paranayaktır. Eminim ki anlamışsındır. Emma ona ya da işgal ettiği boşluğa dik dik baksa da bir şey söylemedi. Elimdeki fincan titriyordu. Beceriksizce yeni bir açıklama denemesine heveslendiğim sırada dışarıdan gelen öfkeli sesler konuşmama engel oldu. Sessiz olun! diye tısladı Emma. Milyardın ayak sesleri pencereye yaklaştı. Ardından panjur bir iki santim aralandı. Emma, neler oluyor? diye sordu. Evleri arıyorlar. Artık burada kalamayız. İyi ama buradan dışarı da çıkamayız. Belki çıkabiliriz dedi Millard. Yine de emin olmak için defterime danışayım. Panjur kapandı ve ardından masadan yükselen deri kaplı küçük bir defter havada açıldı. Millard sayfaları çevirirken mırıldanıyordu. Bir dakika sonra defteri hızla kapadı. Tam kuş kullandığım gibi dedi. Sadece yaklaşık bir dakika beklememiz gerek. Ardından ön kapıdan doğru çıkabiliriz. Delirdin mi? diye konuştu Emma. O gerizekalıların hepsi taşlarla üzerimize saldırır. Biraz zor olacaklar kadar ilgi çekmediğimiz zaman saldırmazlar. İnan bana bütün gün bundan daha iyi bir fırsat bulamayız. Görünmez eller beni çözüp kapıya götürdü. Orada iki büklüm eğilip bekledik. Az sonra adamların bağırtısından daha güçlü bir gürültü duyuldu. Uçat motorlarıydı bunlar. Hem de seslerine bakılırsa onlarcası vardı. "Oh, Milard, çok akıllısın" diye bağırdı Emma. Delikanlı burnunu çekti. Ve sen benim çalışmalarımın vakit kaybı olduğunu söylerdin. Emma elini kapının koluna koydu. Ardından bana döndü. Kolumu tut. Sakın koşma. Bir şey yokmuş gibi davran. Bıçağını sakladı ama kaçmaya çalışırsam tekrar çıkaracağını temin etti. Tabii o zaman beni öldürecekti. Beni her harikarda öldürmeyeceğini nereden bileyim? Bir an düşündü. Bilemezsin. Ardından kapıyı iterek açtı. Sokağa çıktığımızda büyük bir kalabalığın toplanmış olduğunu gördük. Bir sokak aşağıda hemen tanıdığım paptaki adamların dışında nemlu suratlı dükkan sahipleri, kadınlar, araba sürücüleri yolun ortasında durmuş ve başlarını göğe doğru kaldırmışlardı. Yukarıda çok yüksek sayılamayacak bir ritifada Nazi savaş uçaklarından oluşan filo kusursuz bir sıra halinde uçuyordu. Martin'in müzesinde kuşatma altındaki Cairnholm başlıklı bir vitrinde Bunlara benzeyen uçakların fotoğraflarını görmüştüm. Başka bir zaman olsa sıradan bir öğleden sonrasını yaşamak varken şimdi bir anda üstünüze ateş yağdırabilecek düşmanın ölüm makineleriyle karşılaşmak ne tuhaf diye düşündüm. Mümkün olduğunca dikkat çekmemeye çalışarak sokakta yürürken Emma neredeyse kolumu koparacaktı. Tam öbür uçtaki sokağa dönmek üzereyken adamlardan biri bizi fark etti. Bir bağırtı duyup baktığımızda Adamların bize doğru koşmaya başladığını gördük. Koştuğumuz dar sokağın iki yanına ahırlar dizilmişti. Sokağa yarıladığımız sırada Milard, ben geride kalıp onlara tuzak kuracağım diye bağırdı. Tam beş buçuk dakika sonra Pam'ın arkasında buluşalım. Onun ayak sesleri arkamızdan uzaklaşırken, biz de sokağın başına geldik. Bu sırada Emma beni durdurdu. Geri dönüp baktığımızda, bir ipin yolun üstünde ayak bileği yüksekliğinde kendi kendine açıldığını gördük. Tam sarhoş sürüsü yanına geldiği sırada ip birden gerildi ve hepsi takılarak üst üste çamurun içine kapaklandılar. Emma savinçten çığlık atarken Milard'ın kahkasını da duyar gibi oldum. Kaçmaya devam ettik. Emma'nın Milard'la rahip deliğinde buluşmayı neden kabul ettiğini merak ediyordum. Çünkü orası evin değil limanın tarafındaydı. Fakat milardın o uçakların uçuş vaktini tam olarak bilmesini de açıklayamadığımdan bunu sormaya kalkışmadım. Binanın arkasından dolaşmak varken, görünmeden geçme umutlarımız, Emma'nın beni doğru en kapıdan içeri itmesiyle birlikte ortadan kalkınca şaşkınlığım adam akıllı arttı. İçeride barmenden başka kimse yoktu. Dönüp yüzümü ondan gizledim. ''Barman'' dedi Emma. ''Şu sifon ne zaman açılacak?'' Bir deniz kızı kadar susadım. Adam kahkahayı bastı. Küçük kızlara hizmet vermek gibi bir adetim yok benim. Emma avucunu tezgaha vurarak ''Boş versene'' diye bağırdı. ''Bana en güzel fıçı viskinden dört parmak doldur. Herkese verdiğin o su katılmış sidik gibi içkiden olmasın ama.'' Kızın adamı oyaladığını, daha doğrusu dalga geçtiğini düşünmeye başlamıştım. Milard'ı ve sokağa geldiği ip numarasını geçmeye çalışır gibi bir hali vardı. Barmen tezgahın üstüne doğru eğildi. Şehvetli bir zampara gibi sırıtarak demek sert mal istiyorsun ha dedi. Ananla baban duymasın ama yoksa hem rahip hem polis peşime düşer. Koyu renkli pek hayra alamet görünmeyen bir şişe alıp büyük bir bardağı ağzına kadar doldurdu. Ya şu arkadaşın? Galiba şimdiden diyakoz gibi sarhoş olmuş ha? Şömineye bakıyormuş gibi davrandım. Utangaç galiba değil mi? diye sordu Barmen. Nereli o? Gelecekten geldiğini söylüyor diye cevap verdi Emma. Bence bir çakal gibi sinsinin teki. Barmen'in yüzünde tuhaf bir ifade belirmişti. Ne söylüyor? diye sordu. O sırada besbelli beni tanımıştı ki bağırarak viski şişesini hızla tezgaha koydu ve üstüme doğru gelmeye başladı. Tam kaçmaya hazırlandığım sırada daha barmen barın arkasından çıkmaya fırsat bulamadan Emma bardaktaki kahverengi içkiyi her yere döktü. Ardından hayret verici bir şey yaptı. Avucunu aşağı doğru içkinin döküldüğü barın üstüne doğru tuttu. O anda yarım metre yüksekliğinde bir alev dalgası havaya yükseldi. Barmen haykırarak elindeki havluyla ateşi söndürmeye çalıştı. Emma gel bakalım tutsak diye bağırıp kolumdan tutarak beni şömineye doğru çekti. Şimdi bana yardım et. Çek ve kaldır. Diz çöküp parmaklarını döşemedeki bir çatlağa soktu. Ben de parmaklarımı onun parmaklarının arasına geçirdim. Birlikte küçük bir kapağı kaldırınca altından benim omuzlarım genişliğinde bir delik çıktı. İşte rahip deliği burasıydı. Barmen, dumanların kapladığı mekanda alevleri söndürmek için çabalarken biz sırayla delikten aşağı inip gözden kaybolduk. Rahip deliği asansör boşluğundan biraz daha genişti. Ve yaklaşık bir buçuk metre aşağıda sürünerek ilerlenecek bir yatağa iniyordu. Aşağısı zifiri karanlıktı. Gel gelelim bir süre sonra ortalığı yumuşak turuncu renkli bir ışık kapladı. Emma eliyle bir meşale yaratmıştı. Avucunun biraz üstünde duruyor gibi görünen küçük bir alev topuydu bu. Her şeyi unutup gözlerimi ona dikmiştim. Beni dürterek, Kımılda! diye haykırdı. İleride bir kapı var. Sürünerek ilerledim. Bir süre sonra karşıma bir duvar çıktı. Emma beni yana iterek önüme geçip yere oturdu ve iki ayağını duvara dayayarak hızla itekledi. Duvar açılmış, karşımıza gün ışığı çıkmıştı. Sürünerek bir sokağa çıkarken Milard'ın, işte buradasınız dediğini duydum. Gösteri yapmaya dayanamıyorsun değil mi? Emma, neden bahsettiğini anlamadım dese de kendisiyle gurur duyduğu sesinden belliydi. Milard'la birlikte bizi beklediği anlaşılan bir at arabasının yanına gittik. Arabanın üstüne serili muşamba'nın altına gizlendik. Daha saniye geçmeden arabaya yaklaşan bir adam ön tarafa binip dizginlere asıldı ve sarsılarak yola koyulduk. Bir süre sessizlikte yol aldık. Değişen seslerden kasabanın dışına çıktığımızı anlamıştım. Cesaretimi toplayıp kafama takılan soruyu sordum. Bu ot arabasını nereden biliyordun? Ya uçakları? Sen medyum gibi bir şey misin? Emma kız kıs gülerek pek sayılmaz dedi. Çünkü hepsi dün oldu diye cevap verdi Milard. Ve ondan önceki gün. Senin döngünde öyle olmuyor mu? Benim neyim? Emma sesini alçaltarak o herhangi bir döngüden değil dedi. Sana diyorum ya. O lanet olası bir yaratık. Sanmıyorum. Yaratıkları canlı olarak ele geçiremezsin. Bakın diye fısıldadım. Ben o dediğinizden değilim. Adım Jacob. Emma, birazdan göreceğiz. Şimdi sus diyerek uzanıp muşambayı biraz araladı. Mavi gökyüzünde bulutlar hızla ilerliyordu.